hak ile batılın ayrıldığı gün Bedir. Emre uyar. Ramazan ayını önemli kılan birçok sebep zikredebiliriz. Ancak Ramazan'ı önemli kılan en büyük sebeplerden bir tanesi içerisinde hakla batılın ayrıldığı meşhur Bedir Savaşı'nın yaşanmasıdır. Bedir Savaşı tarihin tanık olduğu en büyük savaşlardan bir tanesidir. Bu savaşla beraber saflar netleşmiş İmanla küfür, imanla nifak birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Ayrıca Allah subhanehu ve Teala bu savaş sebebiyle Müslümanların yanında olduğunu, onlara daima yardımını lütfedeceğini göstermiştir. Bizler de içerisinde bulunmuş olduğumuz bu mübarek ayda, bu büyük gazveyi hatırlamak, sadece hatırlamakla kalmayıp, içerisindeki önemli görmüş olduğumuz dersleri sizlerle paylaşmak amacıyla, bu sayımızda, Bedir Savaşı'nı ele almak istedik. Söylemiş olduğumuz doğrular Allah subhanehu ve Teala ve onun Resulü'ne ait olup yanlış ve hatalarsa şeytandan ve günahkar nefsimizden kaynaklanmaktadır. Allah subhanehu ve Teala içinde bulunduğumuz bu ayın bereketini üzerimize yağdırsın ve bizlere günah kirlerinden arınmış olarak bu ayden çıkmayı nasip etsin. Birinci nokta. Bedir günü Hak'la batılın ayrıldığı gündür. Bedir savaşı, Müslümanlarla kafirler arasındaki ilk büyük savaştır. Aynı zamanda, İslam davası için hayati önem taşıyan bir savaştır. Çünkü o gün, Bedir'de yalnızca iki ordu değil, aynı zamanda Hak'la batıl karşılaşmıştır. O gün, savaşta iki taraf vardı. Bir tarafta Allah ve askerleri, diğer tarafta şeytan ve askerleri. Bir tarafta yalnız Allah'ın sistemini kabul eden ve yalnız Allah'a kulluk eden ve insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye çalışan Hakk'ın askerleri, diğer tarafta insanları birbirine kul eden, kendi heva ve heveslerine kul olan şeytanın askerleri. Evet, bu savaş, Hak'la batılın çarpıştığı ve Hak'la batılın kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı bir savaştır. Bu sebepten dolayı, Allah Subhanehu ve Teala bugünü Enfal suresi 41. ayetinde Yevmel Furkan yani hakla batılın ayrıldığı gün olarak nitelemiştir. Bugünden sonra artık İslam varlığını sürdürebilmek için himaye muhtaç değildi. İslam küfürden tamamen ayrılmış ve gücünü kanıtlamıştı. İkinci nokta. İslam sadece teoride kalan bir sistem değildir. Şüphesiz İslam yeryüzündeki bütün cahili sistemleri geride bırakacak mükemmel bir sistemdir. İslam'ın fikri sahada diğer sistemlerden üstün olması, yeryüzüne hakim olan cahili sistemleri yok etmesi için yeterli değildir. Teoride mükemmel olan, fakat pratik hayatta güçsüz olan bir sistem, insanları fazla etkilemez. Kuvvetli olan sistemle beraber, bu sistemi koruyacak ordunun ve askerin olması gerekir. Bir sistem ancak bu şekilde ayakta kalabilir. İslam, sadece teoride kalan bir sistem değildir. Çünkü o daha doğarken, yeryüzünde Allah'a kulluğu bırakıp, kullara kulluğu kendine şiar edinmiş olan bütün sistemlere karşı çıkmış ve onları yıkıp, yerine Allah'ın nizamını hakim kılmaya ahdetmiştir. İslam'ın yıkmaya ahdettiği nizamlar, sadece düşüncede kalan teorik sistemler değil, bilakis maddi güç ve kuvvete sahip olan sistemlerdir. O halde, bunları yıkabilmesi için İslam'ın da güçlü olması gerekir. Yoksa bu iş, sadece nazari açıklama ve tartışmalarla başarılamaz. Hedefleri, İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak olan İslami hareket mensuplarının bu savaştan istifade etmeleri gereken önemli incelikler vardır. Müslümanların İslam'ın sadece fikri ve manevi açıklamalarla yeryüzüne hakim kılınamayacağını, İslam'ın yeryüzüne hakim kılınabilmesi için, yeri geldiğinde maddi kuvvete de başvurulması gerektiğini çok iyi bilmeleri ve bu yönde kendilerini yetiştirip kuvvet toplamaları gerekir. Zira Müslümanların yıkıp yerine İslam'ı hakim kılacakları yönetimler, hiçbir zaman gönül rızasıyla İslam'a teslim olmazlar. Bu yüzden İslami hareket, fertlerini akidevi, ve ilmi yönde yetiştirdiği gibi savaş bilgi ve teknikleri konusunda da yetiştirmelidir. Üçüncü nokta: Allah'ın yardımı sadece ilahi kelimetullah davası için savaşanlar içindir. Sahabenin bu savaşı çıkarken gayesi Mekke'de müşrikler tarafından gaspedilen mallarına karşılık onların mallarına el koymaktı. Ancak Allah Subhanehu ve Teala bunu istemedi ve onları artık geri dönülemez bir savaşın içine soktu. Nitekim Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Hatırlayın ki, Allah size iki taif eden, kervan veya Kureyş ordusundan birinin, sizin olduğunu vaad ediyordu. Sizde kuvvetsiz olanın, kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve Kureyş ordusunu yok ederek, kâfirlerin ardını kesmek istiyordu. Bunlar, günahkarlar istemese de, hakkı gerçekleştirmek, ve batılı ortadan kaldırmak içindi. Enfal suresi 7 ve 8. ayetler. Savaş bu şekilde cereyan ettikten sonra, Allah subhanehu ve Teala işte bu savaşı hakla batılın birbirinden ayrıldığı savaş olarak niteleyip, yardımını bu gaye uğruna yapılan savaşın erlerine indirdi. Demek ki Müslüman topluluğun savaşlarındaki gayesi de, Allah'ın yardımının gelip gelmemesi doğru orantılıdır. Amacı Allah'ın kelimesini yüceltmek olan Müslümanların az sayıda olmalarına rağmen Allah'ın yardımına mazhar olduğunu herkes bilmektedir. Bu nedenle savaşan topluluğun amacını iyi belirlemesi gerekir. Eğer bu topluluğun amacı bölgesel bir takım çıkarları elde etmekse veya kafirlerin İslam ümmetinin dört bir tarafına enjekte ettiği milliyetçilik, vatanseverlik gibi cahili kavramlar uğruna ise, Allah'ın subhanahu ve teala yardımı bu topluluklardan uzaktır. Müslümanlar ne zaman gayeyi Allah'ın dinini yüceltip şirki ortadan kaldırmak yaptılarsa orada başarıdan başarıya koşmuşlardır. Hakla Baatal'ın karşılaştığı gün hedefleri yalnız Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak olan ve Allah'ın çizdiği metot dahilinde hareket eden Müslümanları Allah asla yalnız bırakmayacak onlara mutlaka yardım edecektir. Müslümanların böyle bir mücadeleye girmek için, sayı ve silahlarının kâfirler kadar olmasını beklemeleri gereksizdir. Zira tarihteki hak ve batıl mücadelelerinde, hakkın galip geldiği birçok savaşta, hak taraftarları daima sayıca ve silahça az olmuşlardır. Duamızın sonu, âlemlerin Rabbine hamdtır. Bu yazı Tevhid dergisinin yedinci sayısında yayınlanmıştır.